Ben Ahmet Görsev, ben Atilla Aygin'i, ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. İyi akşamlar sevgili Laflaycaz dinleyicilerim. Yine yepyeni bir programda sizlerin karşısındayız her perşembe akşamı ve her cuma sabahı olduğu gibi. Evet Atilla, 82. program oldu. 82, sen güzel iyi takip ediyorsun, iyi sayıyorsun. Bunları ben sayıyorum. Sayıyı ben sayıyı kaybettim vallahi. Kendimi kaybettim ama sayıyı hala tutuyorum. <gülüyor> Bravo sana. Ee, yine çok değerli, çok kıymetli, çok sevimli bir genç koduğumuz var bu akşam. Sevgili Emir Barın bizlerle. Ee, merhabalar. Güzel bize... Emir, e, Emir'e hoş geldin diyeceğim ama Emir'e hoş geldin demeden evvel. Emir'in dedesi olduğunu öğrendim. Senin Benim, akademideki akade hocanın hocam. yazı güzel evet. ne kaligrafi, kaligrafi evet, dersimi dersindeydi. Evet. Şimdi, şimdi artık ben tabi otobüse ve metroya bedava bindiğim için artık torunlarıyla <gülüyor> program, program programı yapıyorsun gelmiş. evet güzel güzel süper evet tabi bu arada onda belirtmekte fayda var Hiç daha Emir'e sesini duyamadan <gülüyor> e, sevgili Emir profesör e, doktor Emin Barın'ın kıymetli Emin Barın'ın torunu Torun. e, o aileden de tabii bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda Emir Ama kısaca her zaman yaptığımız gibi bir eğitim hayatıyla bir başlayalım. Tekrar da hoş geldin diyoruz sana. Hoş Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, çok kısa bir eğitim hayatım hakkında bir bahsedeyim. İstanbul'da doğdum ben. Dedemden bahsedildi de. dedem Bolu'lu aslında. Biz Ahsen Bolu'luyuz. Ama babam, ben, bütün aslında geri kalan aile büyükleri de İstanbul doğumlu. Eğitimle de İstanbul'da. ...başladım. E, ortaokul ve lisede... ...Üstüdyo Amerikan gittim. E, orada eğitimi tamamladım. Ve sonrasında da... ...İslam Teknik Üniversitesi'nde... ...Makine Fakültesi'ne girdim. Makemönü bölümüne. Ya, oraya tesadüfen mi düştüm böyle? Arkadan biri mi gitti? <gülüyor> e, e, biraz aslında isteyerek oldu. Yani genelde o zamanlar... ...bizim dönemimizde e, çok böyle... E, ...puanım tuttu diye giren insanlar vardır bilirsiniz. <gülüyor> evet. e, benim biraz daha makine mühendisliğine yani isteğim vardı, yani vardı, yatkınlığım vardı. Matematik, geometrim çok iyi, e, fizik, e, kim, yani biraz da fen, o taraflarım çok <gülüyor> kuvvetli. E, bir de geometriyi çok seviyorum. Belki o e, gen genetik de olabilir, bilmiyorum tabii. Emin Barın'ın yaptığı çalışmalarda <gülüyor> da var. Bütlaka etkisi vardır. E, onun da belki bir şey olabilir küçüklüğümüzden beri. O yüzden yavaş yavaş böyle bir mühendislik tarafına doğru kaymak istediğimi fark etmiştim. Orada da biraz daha makine tarafı gündeme geldi. Makine mühendis hem daha genel bir e, nosyon katıyor mühendisliği anlamında... ...hem de gerçekten de iyi bir eğitim alacağımı düşünmüştüm. O yüzden de e, denk geldi tabi sayısalcı oldum ardından puanlar açıklandı ve... ...İslam Teknik Üniversitesi'nde kayıt yaptırdım. Hangi yıllar Emir? E, 2004 yılında ben liseden mezun oldum. ...2004 girişliyiz... ...2009 ee, biz de çıkışlı... ...2009 çıkış... ...genelde çıkış konuşulmaz ITİM makinede... <gülüyor> e, çünkü herkesin azdır... ...çıkıştır herkesin... E, ...genelde kayık oluyor... ...o yüzden genelde girişlerimizi konuşuyoruz... İşte ...2004 girişliyim ben itim. ...hangi kampüsteydin sen? E, ...çok güzel bir e, kampüs... ...gümüştüyüm... ...gümüştüyündaydın değil mi? Gümüşsüyüm ...hala uyumda. orada mı makine fakültesi? E, ...hala Yoksa devam ediyor... E, ...makine orada... ...tekstil fakültesi orada... Birkaç değişim olmuş olabilir ama genelde çok oynatmayı düşünmüyorlar. E, Maslak tarafı tabi daha büyük gelişmiş evet, bir kampüs tabii, havası var. Evet, Bizimki şehir kampüsüydü. Kampüsü, evet. O yüzden hayatımız bizim tam o dönemler... Suyum açık. Hakikaten çok güzel binalar, güzel eğitim kurumları Ve lokasyon olarak da baktığımızda 2004'lerin İstanbul'u, işte 2009'a kadar o zamanın Beyoğlu zaman. zamanları... Ee, o yüzden hem e, çok fazla aktivite, çok fazla etkinlik, hem okul hayatı yoğun, hem okuldan çıkınca hayat yoğun. Ee, bir de ben sistem direni ve kontrol bölümü okudum en sonunda. Pardon Bizim, onu anlamadım. E, okulda, makina da <gülüyor> şöyle bir şey vardı. E, üçüncü sınıftan sonra bir de ana e, dalın altında bir bölüm daha seçiyorsunuz. Evet. E, Otomatik bölümü vardır, konstrüksiyon bölümü vardır, e, enerji bölümü var, tesisat var. E, bir de sistem direni ve kontrol diye bir bölüm var. Yani aslında robotik. Ben robotik mezunuyum. Ee, onu tercih ettim okulda. Ve hem oradaki modellemeleri biraz daha inceledik. Yani fiziki dünyanın dijitalde veya e, farklı bir evrende bir paralelde modellemesi kısmına çalışmalar yaptım ben. Ve 2009'a yüzden biraz sarktı güzel, güzel. eğitimimiz. Çok güzel, çok güzel. Ondan güzel. sonra da mezun oldum. O Peki, bina müthiş güzeldir. Çok yani. güzel evet hakikaten. Robot mobot olmasam bile o binada. <gülüyor> güzel vakit geçiyorsun diyorsun. <gülüyor> o ya ya, şu, şu, şu. Peki Emir yani üniversitede okurken ben böyle hardkor mühendis olacağım diye bir idealim var mıydı? Ya en başından beri aslında biraz daha böyle belirsiz bir kısım vardı orada. E, çizim kısmım kuvvetli. E, teknik resimim yüzdü mesela her daim. İlk gün mesela giriyorsunuz okula ilk üçüncü gün dersiniz teknik resim. ...ilk ödev veriliyor, iki milimetre, iki milimetre kareler çizilip alfabe yapılıyor. Yüz aldım ben bu dersten, bu ödevden ve daha sonra dediler ki biz bunu asmak istiyoruz. Panoya falan asıldı, yani çok güzel aslında teknik çizimim, oradaki konstrüksiyon, eski kabiliyetim ama... ...daha çok biraz da genel bakmayı düşünüyordum ben. Bir de biraz teknolojiye yatkınlığım var. O yüzden de robotik tarafına kayınca aslında... Mühendisliğine, makine mühendisliğine biraz da teknolojiyle harmanlanmış olan kısmına hmm. kaymaya başladım ben. Üniversitenin son sınıfında bile yavaş yavaş buraya yönelmeye başlamıştım. Güzel. O yüzden e, çok böyle bir fabrika gireyim. E, mesela kalite mühendisliği yaptım bir fabrikada, hmm. Mercedes fabrikada. Mercedes, fabrikasında. konuşacağız onlarda. Evet, yani orada deneyimlediğim şeyden sonra dedim ki biraz, biraz da farklı, farklı bir yöne gitmek istiyorum dedim güzel evet o farklı yönlerde dinleyeceğiz tabii. Evet. evet. Ben benim ikinci benim. soruda geldiğimde Mercedes'in kalitesini soracağım. Hep bir teredütüm var biraz hafif. O evet. yüzden Geçer. hiç al evet almadığını biliyorum farkındayım. Evet. Ee, <gülüyor> bir matbaa makinesi yaptım. Dolar basmaya başladım evde. Aldırsın o zaman. Bundan sonra Mercedes'in kalitesine göre bakacağız. Yani bize tırbarat. kaç dolarlıklar? 500 dolarlık mı basıyorsun? 1 dolar dolarlık, dolarlık basıyorum. Bir ufak ufak başladım. başladım. Şey, risk almayım diyorsun. <gülüyor> risk almıyorum. <bunu. gülüyor> Güzel. Ee, Okey o zaman hemen bir parça arasına gidelim. Evet kimden ee, geliyor? Lauren Henderson'dan gelsin. That all back magic. Hep gelsin birlikte bak. dinliyoruz. Emir Barında da söyleşmeye devam edeceğiz parçadan sonra. ...caz dinleyicileri... ...tekrar merhaba... ...Emir Barın'ı misafir ediyoruz... ...Maslak Evet. <gülüyor> e, ...perşembe dinleyecekler için... ...iyi akşamlar... ...cuma sabahçıları da günaydın diyelim... ...günaydın... E, ...Üsküdar Amerikan dedik... ...makine mühendisliği dedik... ...okul bittikten sonra... ...oraya hop diye... ...işe dalmadın... ...bir böyle kalite kontroller var... ...stajlar var... Biz de ona göre bakacağız. Mercedes mi alalım, almayalım mı? <gülüyor> yoksa, yoksa elektrikli bisiklete mi binelim? Sadece dinliyoruz. Okul biterken aslında ben biraz yavaş yavaş e, bakınmaya başlamıştım Yani son sınıflarda. E, daha önce tabii kısa stajlarımız oldu bir aylık. E, zorunlu staj tabii. Okulda olması gerekiyor. E, ama son sınıfta bir İspanya'da staj yaptım ben bir. E, Erasmus'a gitmiştim İspanya'ya. Bartolomeu'na. <gülüyor> e, Barcelona' değildim e, ama yakın Kuzey'de bask ögesindeydim. Bilbao e, ya yakında. Bilbao, sen peki bir sene İspanya'da mı okudun yoksa sadece staj için mi gittin Erasmus? Bir dönem orada okudum. Ha, bir dönem okudun. Öncesinde Çok de İTÜ'nün bir e, desteği vardı İspanya'da okuyacak olan insanlara. Bir dil kursuna gittim bir de öncesinde evet, yazın. E, Güney'de başladım, Sevil'de. İlk e, yaz okulu oradaydı. Altı hafta orada bir dil kursuna gittim. Severiz. Çok çok güzeldi Şamli bu arada. Yerler. Peki İspanyolca mı okudun orada? E, tabii İspanyolcaydı bölüm. Nasıl ya? bir Yani altı hafta dil kursundan sonra üniversiteye mi okuyabiliyorsun? Bir an yani, tabii mühendislik olduğu İlçin, için evet. biraz daha kolay dendi. Doğru. doğru. E, çok evet, da kolay doğru. değildi bu arada. Yani, Çünkü dersler tabii anlatım evet, tabii. falan İspanyolca. Bir de onlar İngilizce de bilmez yani. Sıfır. İspanyolca'lar falan. Hiç, hiç yok yani İngilizce. <Gülüyor> Ama tabii o şey güzel oldu benim için. Yani İngilizceyi konuşulmadığı için İspanyolca öğrenmek zorunda evet, kaldım. Şuraya mecburen. Orada İspanyolca öğrendim ben bir yılda. Yazında stajını e, buldum. Staj ayarladım. Orada da e, Kuzey bölgesinde, Bask bölgesinde bir staj yaptım. Keyifli bir güzel. E, Yeme ya, içme en azından. Şu muazzam. Adet. Muazzamdı. E, Yeme, içme. E, Yeme içme. Nasıl olacak bilmiyorum. <gülüyor> öğlen saatlerinde fabrika kapanıyor. Herkes eve gidiyor yemeklere. <gülüyor> Süper. Evet, çok keyifli, ilginç bir yani stajdı. E, orada da çizim bölümündeydim. Yani, tasarım bölümündeydim. Ondan sonra gelden sonra da Mercedes Benz'te de fa, otobüs fabrikasında bu Hoşdere'de belki biliyorsunuz evet. bir fabrika var e, çok iyi bir yani teknolojik anlamda baktığımda çok iyi bir fabrika orada kalite mühendisi olarak staj yapmaya başladım ama uzun dönem staj bu e, okurken gidiyordum yani son sınıfta okurken haftanın iki günü oraya gidiyorum hafta e, aralarında okuldayım okul dersleri e, evet okul dersleri devam ediyor gibi bir sistem vardı e, o esnada biraz teknolojiye kaymaya başlamıştım Her, o aralar bile artık hmm. yavaş yavaş İstediğini biliyordum. ilginç alanım olduğu için yavaş yavaş bir de genç olduğumuz için büyük ihtimalle ekipler de bizi oraya yönlendirdi hmm. e, uzun yıllardır SAP kullanan bir firma e, çok bütün süreçlerini SAP'ye taşımış entegre bir yapı kurmuş Tıkır tıkır çalışan bir fabrika e, raporlamasından tutundu. Her şey SAP üzerinden. 2010 değilmiyor. falan mı hangi? Yılda? 2009. 2009. 2009'un başı, başı. Yani 2008'in sonu evet. başladım. 2009'da mezun olunca e, orada Geldim hala diye. devam ediyordum. Evet, S&P ile daha yavaş yavaş görüşmeye başlamıştım. E, S&P danışmanı mı Mercedes sayesinde? O benim için önemli bir nokta oldu. E, çünkü orada acaba SAP danışmanlığı mı yapmaya başlasam? abi şu bir... anda çok popüler bir iş yani. Evet. Biz de çünkü şirkette SAP kullanıyoruz. Danışman bulmakta zorlanıyoruz. He yani çok bir sürü önemli. danışman da yurt dışına gitti bu arada. Ne yazık ki. O zamanlar daha fazla aslında vardı. Ee, ama tabi yine az vardı. SAP danışmanı çünkü 2009-2010'da daha SAP sadece büyük kurumlar kullanıyor. Daha yani en büyükler kullanıyor. Daha 2005'te geçtik. Ha, çok iyi. <gülüyor> çok iyi. Erken görmüşsünüz. <gülüyor> SAP'den bahsediliyor ben. Siz ne zaman haber SAP'ye geçiyorsunuz? Ben hayat boyu geçemem. <gülüyor> biri sağımda, biri solumda oturuyor. Pimpon mati gibi böyle bakamıyorum. Senin seveceğin konulara da geliyor Evet. Şimdi. Ama yani teknoloji tarafı tabii yani biraz... M, SAP o zamanlarda baktığımızda hala da öyle. Dünyada kurumsal iş yolları anlamında... ...lider pozisyonda olan ve öncü bir, bir, bir evet. firma. Doğru, doğru. O yüzden aslında SAP danışmam iyi oldu Mercedes'e diye. ben Hala onu hep söylerim. Tamam, evet. Çünkü... Ama SAP'nin sonrası da var. Yani kendi işine gelene kadar bir, bir Borusan mıydı? Doğru. Sanki bir, evet. bir sürede Borusan mıydı? Aynen. Evet. SAP'de çalıştıktan sonra bir danışmanlık macera oldu? SAP'de yurt dışı, yurt içi böyle büyük bir, yoğun bir 6 sene. Sonrasında Borusan'ın e, makine kısmının, Borusan makinasının iş uygulamalarından sorumlu oldum yani aslında IT yöneticiliği gibi evet, bir yani. proje yöneticiliği, IT yöneticiliği pozisyon Yani bu Allah'a güzel şirketler ama yani bir noktada sanki ya ben kendi işimi yapacakmışım gibi bir şeyim var. Yani o, o bir arka planda sanki o işliyormuş gibi. Ve adım adım oldu. Adım evet. adım da oldu. Yani evet. Yavaşlamış yavaş istediyordum ben yani, yani bir, bir girişimcilik ruhu benim... da var yani. Şimdi gençlerde evet aslında. Benim bu teknolojiyle alakalı son geldiğim nokta ben hica canlısı kullanıyorum her gün, sayfa yazı yazıyorum. Günlüklerimi oradan tutuyorum. Oğlum dedi ki, baba dedi niye bunu taşıyorsun dedi, cep telefonuna yazılacak dedi. Evet, biraz teknolojiye geçmem lazım. Eskiden kurşun kalemimi kalem açıyordum. Teknolojiye geçmek için şimdi portmin taşıyorum. Arkadan basarak ve büyük bir ilerleme kaydettim böylece Güzel, ama ama güzel bir adım olmuş. Bir büyük adım evet. Büyük adım. İnsanlık evet. için... Küçük ama senin için büyük bir Benim için büyük çok büyük. <gülüyor> Ama tasarımlarımı hala kalemle yapıyorum. Burada, Bu arada ben de mesela teknoloji şirketim var. Yani şu anda takip ettiğimiz bir yani startup, yani bir girişim evet. şirketimiz var. E, firmaların dijitalleşmesini yapıyoruz. Yani oraya birazdan gireceğim ama e, SAP dünyasındayken bile şu anda bile ben not tutuyorum hala. Ve defterim, kalemim hep vardır. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Alışkanlık ve kültür herhalde. Evet. Evet. Ondan vazgeçemeyeceğimi düşünüyorum ben. Her yapılacak işin başına bir kare kutu çizerim. Eğer o iş bittiyse içini doldururum. On sayfa geriye gittim ve boş kare varsa o yapılmamış işlerdir. Onu bir daha gündeme getirirsin. Çok güzel. güzel. Sistem, evet. Yani bu sistemi o cep telefonu bile beceremez. Bunu anlatabilir miyiz biz? Etkinliklerde, farklı <gülüyor> konuşmalarda. Çok güzelmiş çünkü. <gülüyor> evet. Süper tabii Peki ki. Mercedes evet. dedik. Borusan dedik. Sonra? Sonra yavaş yavaş artık kendi... İşte oraya, doğru oraya Gidiyorum. doğru arkadan itiyorum. İt, sen itiyorsun Aynen. ama itmeden bir parça girelim biz. Peki. Kimden gelsin Ahmet? Vallahi yani bu kadar şeyde sıcakta daha soğuklar gelmeden bir penguenden <gülüyor> penguen, gelsin. Go go penguenden gelsin go, go, o zaman. Go go penguin diyelim. Erased by sunlight diyelim. Bu arada go go penguenden Aralık ayında İstanbul'da caz severlerin karşısında olacak. Kaçırmayın. Penguenleri görmeyenler oraya gelsin. Gelsin evet. Sevgili, laflayacağız dinleyicileri... ...kaldığımız yerden devam ediyoruz... ...bu akşamki keyifli programımıza... ...konumuz sevgili Emir Barın... ...eğitim hayatı dedik, profesyonel kariyer... ...dedik ama... ...ben Emir'in gözlerine bakınca... ...böyle bir an önce ben Vite gelelim... ...istiyor gibi bir izlerime... ...kapıldım... ...çünkü o hakikaten Emir'in... ...bebeği mi diyeyim artık ne diyeyim... ...çok da... ...il göz, göz ağrısı diyelim... Evet. ...çünkü kurucu ortaklarındansın ve... Bandwidth ilginç bir iş yapıyor. Burada ben de yani Ahmet'e katılacağım. Valla ben de çok anlamadım. Yani ne yaptığını hani dijital transformasyon falan filan yani biraz anlıyoruz ama biraz senden detay da isteyeceğiz. Yani buradan insanlara da hatırlatalım. Bandwidth değil bu. <gülüyor> <gülüyor> yani kimse böyle minik gitti. bir detay var. Yani. Evet evet Bandwidth zannetmesinler. Gidip de şeyde alışveriş merkezlerinde tavuk boğuk almaya kalkmasınlar. Emirin, emir'in firması demesinler. Bir oradan girelim e, Benvit'ten e, ama arada bir enteresan bir bahsettiğimiz bir iş daha var var var Küteri evet doğru, doğru söylemiyorsam e, ufaktan ona da değil ufak bir ben heyecanlı evet, evet bir, bir arada var. bir bir şey var e, Benvit'in geliş noktası şöyle oldu aslında e, yani çıkış noktası diyeyim e, biraz böyle kurumsal firmalarda çalışıp teknolojiyle haşır neşir oldukça firmalarda aslında benim yaptığım iş teknolojiyi adapte etmekti. Yani bir firmanın teknolojiyi daha iyi kullanması ve aslında işini daha iyi yapması bunun sayesindeydi. Ama bunu birçok yerde yapılamadığını görmeye başladım ben. Bunu nasıl çözebiliriz? Ve bunu aslında herkese yaymak lazım. Sadece danışmanlık alabilen, böyle üst seviye bütçesi olan firmalar değil de tabana doğru nasıl yayabiliriz diye düşünerek aslında ben bir iyi arkadaşlarla beraber kurdum. Orada üç kişi biz başladık yola. Amacımız da danışmanlık yani teknoloji danışmanlığı hatta dediğimiz kısmı bir şekilde modelleyip insanlara ulaşabilir kılmaktı. E, bunun için biz kendimiz böyle bir sistem geliştirdik. E, analizimizi kolaylaştırdık. Yani firmalar üç ay analiz yaparken bir firmayı öğrenmek için biz üç haftada firmayı tanıyan bir yapı ortaya çıkardık. E, bunu tanıdık ama firmaya öneriyi nasıl vereceğiz? Daha daha... Gerçi ayakları bas, yere basan, böyle yapılabilir projeler, adım adım başlaması lazım dedik biz firmaların bunlara. O yüzden onları biraz ortaya çıkardık ve sonra proje yönetim desteği verelim bu firmalara. Yani çünkü nasıl alacaklar bu projeleri yani proje fikrini öğrendi ama. Yani yavaş yavaş dediğim kurba pişirme metoduyla firmaları. Teknolojiye taşıma. Evet. Farkında bile olmadan gelecek teknoloji. Ama çoğu aslında. Yani siz farkına varmadan bir bakmışsınız teknoloji bir şekilde kullanılmaya başlanmış. Firmanın içinde yayılmış ve o böyle insanların hayatına girmiş. Onu çok hayal ettik biz. Çok güzel. Eminim bu çok kapsamlı bir şey. Yani bu sadece hani ben süreçlerimi işte dijitale taşıyayım bir şeyim olsun bir web sitem olsun falan filandan çok daha öte bir şey. Evet. Yani Dijital transformasyondan ne anlamamız lazım veya benim atıyorum hani bugün bir firmam olsa hiç dijitalle bir yakınlığım olmasa bana ne katabilir bu firma? Biraz onlardan bahsetsene. Ee, şöyle söyleyeyim aslında her firmana göre bir teknoloji ihtiyacı vardır. Şimdi ilk yüzdeki firmalarla işte orta ölçekli veya daha küçük ölçekli mikro kobiler arasında tabii ki fark var. Biz işte biraz onu modellemeye çalıştık. O yüzden de aslında kendi çözümümüz yok. Biz her firmanın ihtiyacına göre çözüm ortağı buluyoruz. Biz şu anda artık kendimizi teknoloji eşleştirmesi yapıyor diye anlatıyoruz. Bir firmayı tanıyıp onun ne ihtiyacı varsa kim yapabilir bunu diye araştır onu bulan. Yani bir nevi eee bir eşleştirme. Tabii, bu da çok değerli yani bayağı customize ediyorsunuz. Yani Tabii. herkese tek bir çözüm sunmuyorsunuz. Türkçe meali çöp çatan Teknolojik çöp çatanı. Doğru. Teknolojik çöp çatan. Şey <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aslında ona biraz daha evrildik. Benim kafam o kısmını anlıyor. Teknolojiyi değil de diyorsun Teknolojik kısmını çöp çatanlık tarafın. tarafından güzel. bakınca orayı keşfettim. Iyi şey, evet. keşfettim. Keşfettim. Ve bunun ihtiyacı varmış bu çöp çatanlık kısmı e, gerçekten de ihtiyaç olan bir konu. Çünkü teknolojiye ben ihtiyacımı anladım ama... Nasıl yapacağım dediği zaman da firmalar çok e, sıkıntı yaşıyorlar. Kiminle yapacağım diye çok sıkıntı yaşıyor. Yanlış yatırım yapılıyor. Biz o yüzden bir e, çözüm ortağı havuzu yaptık arkamızda. Aslında bir çok doğru bir şey şu. Çünkü bir de nerede yapılacağını bilse bile güven ortamı yok. Çok doğru. Yani bu güven ortamından dolayı kimi seçeceğim, nerede yapacağım, kimden gideceğim problemi başlıyor. Tabii tabii. Onu eşleştirmek çok önemli. Orada evet. bir aslında güven veriyoruz dediğiniz evet. gibi yani. Ben ve o firması, güven çok önemli. Evet. Güvenli bir şekilde e, o şey, firmaya ihtiyaca göre teknoloji firmasını bulup onun projesinin hayata geçmesi destek oluyor. İşte bunu biraz modelledik. E, i̇lk günden beri gerçekten de Türkiye'de ilgi çekti ama yurt dışı çok ilgilendi daha çok. O zamanlar 2017-2018 pandemi öncesi. Türkiye'de daha dijital dönüşüm, COBİ'lerde bile daha çokken yurt dışında gündem bir maddeydi biraz yavaş yavaş. Herkes doğru, konuşuyordu bunu. Doğru, doğru. Bir de sizin böyle bir top 100 startup ödülü mü diyeyim ona ne ee, demek lazım? Şöyle diyelim, bir tane konferansta yani Avrupa'nın en büyük konferansı teknoloji anlamında Web Summit'te e, oraya e, sahneye çıkıp kendini tanıtacak 100 firma arasına girdik yani. biz. E, Türkiye'den evet. ilk defa Bandwidth seçilmişti bravo, oraya. Bravo. Evet. Orada bir üç dakikalık bir sunum yaptık. Yok. Ardından soru cevap kısmı, kısmı oldu. Bir yarışma aslında bu. Yüz yani firmalık bir yarışma. bir yarışma. Ona katıldık biz. 2018'de seçilmiştik. Konuşmaya ee... başladınız mı orada? Ey Avrupa! Duyu sesimizi. <gülüyor> Ey Amerika! <gülüyor> falan böyle çünkü bu tavırlar biliyorsun. One minute falan. Onlar tavırlar dikkat çekiyor doğru mu? Dikkat mı? çeker prim <gülüyor> yapar. Prim yapması. evet. Hemen. Vardır. İşte bunun içinde Avrupalı'nın az okumuş yazmış kısımlarında bunu... ...yapmak lazım ki... ...oradakiler daha iyi anlar. Onu da Okumuş ki. yazmış adam buna prim vermez. <gülüyor> Öbür Doğru. türlü tepki çeker tabii ki. Tabii. Aynen aynen. Ee, peki şimdi bu... hani ...ben böyle bir göz da notlarıma bakıyorum... ...işte sanayide dönüşüm, akıllı fabrikalar... ...yeni nesil üretim teknolojileri... ...gibi konularda destek veriyorsunuz... ...ama sizin verdiğiniz destek... ...sadece bir üretim... ...bazlı değil. yani illa fabrika olmak durumunda evet. değil yani. Biraz aslında ona biraz önerdik. Tabii benim çıkış noktam üretim. Yani baktığımız zaman makine mühendisliği, fabrikalar, daha çok o bölgelerin teknolojiyle harmanlanması gibiyken... ...daha sonra bunun çok daha geniş bir perspektifi var diye düşündük. Restoranların da ihtiyacı var. Bir okulun da ihtiyacı var. Yani herkesin aslında kendi hizmetlerini sunması için de teknoloji ihtiyacı var. O yüzden şu anda yani yarı yarıya diyebiliriz. Yarısı üretim yapan firmalar sırf İstanbul'da değil... Türkiye'nin birçok yerinden, işte Bursa'dan, Gaziantep'ten, Antalya'dan firmalara destek oluyoruz. E, yurt dışı da yavaş yavaş başladı. Ama baktığımız zaman bunun yanında e, çok daha farklı hizmet veren, e, dediğim gibi okullar, onun dışında restoranlar, kafeler, bir pastane bile var. Yani her şey sizin kapsamınıza girebilir, evet. e, radınıza girebilir evet. diye düşünüyorum. Evet. İşte orada, orada enteresan. E, evet, her şey. firmanın kendine uygun teknolojisi olmalı biz diyoruz biz. Yani bir teknoloji bir firması yani çözümü kullanacaksa illa en iyisini veya en pahalısını kullanmamalı. Kendine uygununu. Kendine uygununu evet. doğru evet. Bu hikaye çok önemli bir şey. <gülüyor> İhtiyaca yönelik e, tedarik etmek bir şey. Şimdi mesela burada hmm, araba satılıyor. Avrupa'da bir sürü araba satılırken sen nelere ihtiyacın varsa onları ekliyorsun. Burada full diyor. Full aksesuar, full aksesuar diyor. <gülüyor> Adam hiçbir ihtiyacı olmayan her şeyi satın alıyor. Çünkü <gülüyor> bu bir onun için sınıf, full aksesuar araba aldım diyor. Neyin var diyorsun, full aksesuar diyor. Neyini kullanıyorsun diyorsun. Yarısını kullanmıyor be. Hiç. Hiçbir. Cep telefonları için hangi şey geçerli? Çok diyor. doğru. doğru. Aa, dolayısıyla bu kriter çok önemli bir kriter. Bir kere insanların neye kaya, neye ne kadar ihtiyacı olduğunu çözüm ortağı olarak getirip onu sunacaksın ne fazlası Çünkü fazlasını da kullanamıyor. Tabii tabii evet. Asından evet. da faydalanamıyor. Ne bir optimizasyon op, çok var. Bir şey evet, lazım. teknolojide çünkü bir de bilinmediği için. Şimdi, e, ve ekipler satabildiği için satış ekipleri de çok kuvvetli tabii bu tabii, firmalarda. Tabii. Alıcılar da bazen çok hevesli oluyor yani. Hani yeterli çok bir olan ama bir son model teknoloji olsun, tabii. her bir şey olsun ama ne, ne, neyle karşılaşacaklarını da her zaman çok bilemiyorlar maalesef. Ben de full aksesuar istiyorum. Waiting diyelim biz. Waiting biraz diyelim. Biraz full aksesuar beklesin. Peki waiting diyelim. Ayda sentten gelsin. Ee, sevgili Emirli. ile e, söyleşimiz devam edecek birazdan. Devam biraz edilsin bakalım gelsin. ediyoruz. Atilla Aygin'in parçaları seçti. Bana da geri kalan her zamanki gibi ahkam kesme kaldı. Ahkam kesmeni seviyorum. Güzel güzel kesiyorsun. Güzel kesiyorum. Şimdi çok büyük bir tur attık. Ya ben böyle bu Türkiye'den biraz sıkıldım. böyle. Bizi bir mesela değişik fikirlerle bir Kamboçya'ya falan götürsen. Nereden çıktı demeye ya. Kamboçya'ya gittiniz mi işte diye soracağım şimdi dinleyicilere. ...ama şimdi gidiyoruz. Evet. Nasıl gideceğiz? Enteresan bir hikaye ile gideceğiz. Aynen. Bir tane girişimden bahsedeyim ben. Böyle bir kış günü bir barman arkadaşım telefon etti. Bizim bir girişim fikrimiz var. Destek olur musun diye başladı ve... ...aslında fikir çok ilgi çekiciydi. Ben de çok heyecanlandım. Yaptıkları da yani istedikleri de aslında... ...butik bir bar catering hizmeti. Her evi, her yeri bara dönüştürmek istediler. Ve doğum günü olabilir, şirket ofis olabilir, bahçe olabilir, ya, teknesi olabilir bir insanın. Çok iyi fikir aslında. Oraya gelip bar kurmak. Ama yani tam teşekküllü bir bar Süper. kurup oradan hizmet vermek ama bunu butik yapmak. Ee, tabii ki ilgilendik. yani Bir arkadaşım hemen <gülüyor> çok ilgi çekti. Sevdiğimiz de konular diyorsun. Ee, tabii ilgilendiğimiz <gülüyor> konular. Kokteyller çok ilgimiz çekiyor. İşte evde denemeler yapıyorum ben, arkadaşlarımızla falan yapıyoruz. Ee, tabii gündem bir konu olduğu için de... Kokteyel isteyen Emre... <gülüyor> Telefonunu vereceğim, program sonrasında gidebilir. <gülüyor> Birkaç tane özel, özel şey vereyim, ee, <gülüyor> telefon edenlere. <gülüyor> evet, Reşit'e i̇şte vereyim ben. Ee, öyle bir maceraya giriştik aslında. Gümüşsuyunda suyun da bar adında bir tane e, yer açtık ve orada hem bar tadımı yani kokteyllerin tadımı yapılıyor etkinlik öncesi hem de gelip orada e, içkiniz de içebiliyordunuz. ...böyle bir maceraya girdik. Tabii, fiziki bir yerde vardı yani. Hani fiziki bir yerde vardı. Görebileceğin veya gidebileceğin bir yerde vardı bar şeklinde. Tabii tabii bar gibi böyle bar konseptinde... ...gece işte üçlere dörtlere kadar açık hatta... ...yani böyle uzun saatler çalışabilen bir yer vardı evet. ruhsatlı. O yüzden tabii çok arkadaşlarımız sevdiler... ...gilip gittiler, çok eğlendiğimiz bir aslında yaz bir geçirdik. Ya bir şey söyleyeyim zaten aslında... İşin keyifli tarafı eğleniyorsan keyifli iş. Ve başarı da öyle geliyor. He yani, öyle yani, yani bu işe gittiğin eğlenmiyorsan zor. Güler yüzünü kaybediyorsan işe gittiğinde yapma o işi. Ben bizim çalışanlara öyle diyorum. Sevgilinden, kocandan, karından daha fazla benim suratımı görüyorsun. Eğer burada güler yüzünü kaybediyorsan gelme kardeşim bu işe. Kaç para maaşı alırsan al. Doğru. Çok doğru. Ben de öyle dedim. Kaç senedir işsizim. <gülüyor> Biz de bu arada o yaz yani gerçekten çok eğlendikmiş söyleyebilirim yani arkadaşlarla e, ekiple çok güzel keyifli bir yaz geçirdik e, uzun devam etti daha sonra da kışına devam etti derken e, daha çok şeye doğru kaymaya başladık işte bar biraz tabi yoruyor oradaki hayat e, diğer evet hem evet, mesai uzun hem Kolaylık. diğer projeleri aynı anda yapmak evet, zor oluyor. ...bir tane etkinlik oluyor mesela birinin evinde bir parti... E, ...barı kapatmanız gerekiyor gibi. O yüzden dedi ki bunu kapatıp öbürüyle devam edelim. E, çok güzel devam ederken işte pandemi öncesi... ...bizim barmen arkadaşımız... E, ...ben dedi kışın e, değişiklik olsun diye... E, ...Kamboçya'ya gideceğim dedi. Orada çalışacağım biraz barmenlik yapayım. E, ya zaten düğünler, etkinlikler... o zaman geleceğim. Geri dönerim. Ve böylece Kamboçya'ya gitti. Fakat o ya, o kış pandemi oldu... Gelemedi. Kimse kıpırıya Ve şu anda arkadaşımız hala orada. O hala pandemi devam ediyor saniye. Yani. Devam ediyor. Kamboçya'da Kamboşya'da vardı. Yani çok sevdi galiba. kokteyl yapıyor ama. Orayı çok sevdi. <gülüyor> şu an iki bar açtı orada. Aa, ne güzel. İki tane de barı var orada Kamboçya'da. sizin bir şirketin yani barüterinin uzantısı mı yoksa bağımsız bir girişim mi? Yani biraz kendisi orada, orada artık devam ediyor. Bu Biz şey... destekliyoruz manenliği. Ha o güzel. Bu şeye benziyor. Bir tane Japon'u buldular ya 20 sene, 30 sene sonra bir adada hala savaş devam ediyor Biliyor, zannediyor. zannediyor Bizim arkadaşlar Kamborçalı. Kamborçalı. Kamborçalı. pandemi. Pandemiyle Doğru. gidip orada kalan arkadaşlardan. Güzel güzel, enteresan. Ee, peki tam pandemi öncesine denk geldi dedim bu iş. Ee, tabii ki hani birazcık şanssız bir dönemde ortaya çıkmış bir fikir ama aslında çok da parlak ve geleceği oldu. Yani catering tarafı daha çok herhalde Türkiye'de anladığım kadarıyla evet. catering tarafında daha bir e, zengin e, alternatifler var ama hani böyle söylediğin gibi bar konsepti çok ben açıkçası duymamıştım bugüne kadar. Evet çok güzel bir konu bence yani hem özelleştiriyor bar konseptini eve taşıma yani çünkü biz normalde evde kendimizce içkiler yaparken bir anda profesyonel bir şey geliyor. geliyor. Tabii canım çok yani hem heyecan verici hem eğlenceli bir şey etkinlik. Evet yani çünkü o evde yapılan işte bu catering hizmetlerinde hep eksik olan içkidir. Evet doğru. Yani orada ya bir şarap verirler. Zaten o şarabı Orada vermeyip de dışarıda verdim mi? Belediye zehirliyor ondan insanları. Öyle bir şaraptır o. Hiç ondan uzak duracaksın. Yahut da bir rotkalı bir şey verirler. Evet. Onu zaten içtiğin anda ikinciyi göremezsin. Öyle kuvvetli bir şey. O böyle. <gülüyor> <gülüyor> Fakat böyle işte güzel kokteyller, yazına mevsimine göre içkiler falan filan. Tarçınlı. Yok işte, Çok o, farklı içerikler kokteyl var. Kokteyl dünyası hep evet. ayrı bir şey. Satırlarsın evet. e, sevgili sevgili Oya'yı konuk etmiştik. Evet. Kokteylist. Hmm. Tanıyor musun bilmiyorum Emre Tabii ama. Yani, Kendisi tanışmıyor yani ama. Sosyal medyadan ben... belki. Evet. O da çok keyifli hikayeler anlatmıştı. Peki sizin bu barküteri şimdi ben şöyle bir şey duyuyorum. Bu arada yani kurumsal hayatta da çok ciddi işte böyle kokteyl eğitimleri, işte içki eğitimleri falan tarzı etkinlikler düzenliyor sizin. Öyle bir şey başlamıştı Başlamıştık. Evet Ama... başlamıştık. Yani workshoplar. Workshopları. E, i̇şte bir tane kokteyl yapmayı öğretiyoruz veya işte kokteylin içerikleri ne olabiliyor? Gelenlere kit tanıtıyoruz. Kokteyl kitleri neler vardır? Onları anlatan aslında şey yapıyorduk. O yüzden e, çok güzeldi bence o da yani eğitimde veriyorsunuz aynı zamanda. insanları da öğretiyorsunuz buna. mahsus bir tane öğretiyorlar. Müşteri kaçmasın sonra diye. Sonra gelsin diye değil mi? Evet. Aynen, aynen. Peki Emir bu şimdi anlattıkların hep hani sanki çok geleceği olan bir işmiş gibi yani bunun çok büyük ihtimalle dünyada da tabii ki birçok örneği vardır ama hani bizim Türkiye için çok yenilikçi bir fikir ve sanki ihtiyaç da olan bir şey gibi ben algılıyorum. Tabii. Yani şu anda hatta birkaç tane arttı. Hem İstanbul hem İstanbul dışında hizmet verenler de artmış. Ben de duyuyorum şimdi yavaş yavaş. Yurt dışında böyle özelleştirilmiş kokteyller, biraz da etkinliğe göre içki servisleri yapmalar zaten vardı. Türkiye'de de bence bunu sevdi insanlar. Ve bunun devamlılığı gelecek. Ve Mutlaka evet. olacak Olacak. Bu devam eder gibi düşünüyorum. Siz ya. belki devam eder misiniz bilmiyorum. Barmene bağlı. Barmene bağlı. Kamboçya'ya Barmen e, bağlı. Kamboçya'da COVID bir tersi, <gülüyor> nasıl bir menüyle döner biliyor musun? E e o, o, tabii ki yani. Tabii yani. şu anda evet. onu konuşmak lazım çünkü iki tane bar açtı orada. Evet, o bar. Devam ediyor. büyüttü yani. Evet. Gelirse tabii o da. Cezbede, yani cezbeden, yani Cezbeden bir, bir teklifimiz işte evet, çek, lazım. Evet, çekmek lazım onu geri ülkeye. Valla işte Kamboçya ile Kentucky'nin nasıl bir alakası var dersen? E hemen bir parça Kentucky ile. Kentucky fraği çıkandı hiç bu. My old Kentucky home. Mason Embry trio diyoruz, trio diyoruz ve birlikte dinliyoruz. Gelsin. Evet sevgili Laflıcağız dinleyicileri kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine keyifli bir program bu akşamın konuğu sevgili Emir Barın. Ee, eğitim hayatı dedik, iş hayatı dedik. Ee, kendi şirketi ben bitten bahsettik. Arada e, bar de atlamadık tabii. Keyifli bir e, girişim olarak. Ama artık yavaş yavaş bir barın ailesine gelelim. Barın ailesi e, kimdir sevgili... Emir bize en azından bir Profesör Doktor Emin Barın'ı Anlatsın ondan sonra Barın Han Ve Barın Han'da neler oluyor Ona gideceğiz Çok teşekkürler Vallahi Emin Barın'la başlayacağız tabii. Yani Çünkü şu anda Türkiye'de de En çok bilinen Barın ailesinin mensubu Emin Barın diyebiliriz Kendisi, zaten Tevfik Barın da olmuş. fena değil ya Tevfik Barın da o ilerliyor. <gülüyor> ilerliyor O yolu ilerliyor Yakındır diyebiliriz <gülüyor> Ee, sizden, siz, hocanız da olmuş bu arada anladığım kadarıyla. Evet ben derslerine girdim. Mimarisin anında yani o, o ki akademi büyük ihtimalle. Evet akademiydi o zaman. Akademi bozar diyorlardı. Güzel sanatlar akademisi ama akademi hepimizi bozdu. <gülüyor> Sen Emin <gülüyor> Barın'dan ders aldın yani. Emin Barın derslerine girdim. Yedim. Zaten böyle girilebilen Değil bir dersti. Ya. Grafik bölümünde dersler veriyordu. Hat dersleri, Hadi. bir güzel yazı, ekritörü falan filan. Hatta benim de ondan bir tane hediyem vardı, minik bir Emin Bar'ın hat hısı altındaki hediye şey Çok güzel, Çok güzel, çok, çok güzel. Evet. Emin Kim Bar'ın farklı bir karakterdi tabii. Çok yani, yumuşak bir insandı öyle söyleyeyim yani, Birçok kişiden duyuyorum, yani ben tabii bir yaşındayken vefat etmiş dedem. O yüzden ben e, direkt birebir tabii kendi tarzını görmedim Hı. ama bütün öğrencileri, dostları, işte ailelerindeki herkes... Çok yumuşak olduğunu hep söylüyorlar. Yani böyle bir asabi, bir kızgın hali bir <gülüyor> halin hiç gören yok, yok neredeyse. Neyse. Öğretirken bile yani ki orada o kadar hani dilim de varmıyor, akademiye girmiş kabız da vardı çok. Yani onlara bile öğretirken <gülüyor> evet. böyle yumuşak yumuşak güzel, sakin, sakin sakin bir karakter bir kere, Herkes çok severdi. Hadi ben bir kişide kalkıp ben sevmiyorum diyemeyeceği bir yapı çünkü o. Çok harika. O Hatice herhalde hakikaten böyle bir sakinlik, dinlemek. O da sabır istemiş. Sabır Tatilla. Olabilecek bir şey, evet. yani, şey ancak yani. O da yani bence hepsi birbirini destekliyor. Tabii, Tabii ailede de var bu arada. Bakmam öyle bakıyorum ben bu arada. Çünkü babası aynı zamanda hattat ve mücellit. dedesi de aynı şekilde devam etmişler. Yani bütün aileden gelen bir aslında. Cilt merakı, yazı merakı ve öğretmenlik. Yani müderris aslında babası ee, Boludalar Bolu'dan o zamanlar çok daha küçük bir yer baktığımızda okay. küçücük bir yer yeah. ve orada öğretmen olmak, bunları bilmek işte hafız aynı zamanda gibi şeyler tabi ailenin böyle yöneldiği nokta hep yazı, cilt, onların tamiri ve bunların üzerinde olmuşlar. Emin Barın da küçük yaşta aslında yapmaya çalışmaya başlıyor bunun üzerine. Ne güzel. İlk okuldayken yaptı hatta bir tane cilt var. Daha Daha çok küçük Oo, yani 1920'lerde yaptığı e, bir tane cilt kapağı var. Yani mesela, o duruyor mu sizde? Duruyor. Yani şeyde barınanda müzede mi duruyor nerede? E, barınanda duruyor? sergilenmiyor. Sergilenmiyor. O e, bizim kendi koleksiyonumuzda. Orada duruyor ama bazı farklı yerlerde işte kitaplarda fotoğrafları var. Evet. Onları paylaşıyoruz. E, ama tabi yani bunlar çok kendi yaptığı eserler ve. Çok da ilginç konular. Çünkü küçükken yöneliminden anlıyorsunuz. E, yaptığı sulu boyalar var. Çok küçükken. Evet. Yani resme yani sanata aslında... Daha küçük yaştan... Küçük yaşta başlamış. Var, evet. e, şimdi biz tabii seni tanıdığımız için... E, sevgili babacığın e, Tevfik abiyi tanıdığımız için... Barın ailesini biliyoruz ama... Emin Barın'ı tanımayanlar için çok bir kısa bir... Tabii yani ...özgeçmiş gibi bir şey senden rica edeceğim. ...bir de eser, daha ziyade eserleriyle ilgili birkaç cümle isteyeceğim. Ee, o zaman şöyle diyeyim... ...Bolu'da doğmuş aslında Emin Barın... ...ve daha sonra İstanbul'a geliyor lise hayatında... ...burada öğretmenlik okuyor... ...ardından e, öğretmen olarak tekrardan Bolu'ya dönüyor... ...ve bir e, gazi terbiyesi o zamanlar var... ...ve oraya aslında kazanıp giriyor... Ve gazi terbiyesinde resim iş bölümünü bitiriyor. Burada tabii biraz küçüklüğünden gelen bir yazı geçmişi var. Şimdi resim kısmı var derken bunlar harmanlanıyor ve bir tane sınavı kazanıyor. Devletin yayınlığı bir sınav var. Hmm. Almanya'ya yazı ve cilt öğrenmek için birini yollayacaklar. Çok enteresan. Sene? 38. 38. Hatta 37'de 37. sınav. Yani tam Cumhuriyet'in Artık. daha ilk zamanları, i̇lk zamanları evet, dediğimiz doğru, dönemlerde... Evet. Ve e, işte o Almanya yollanıyor. Yani, o sınavı kazanıyor ilk başta ve diyorlar ki sen e, Leipzig ve Weimar'da e, Almanya'nın hem cilt konusunda kitap sanatları konusundaki merkezi Leipzig, kültür başkenti Weimar, Weimar. buraya yolluyor devlet, devlet bursla. Nasıl bir vizyon yani ya o zamanki şimdi, vizyon? Şimdi düşünüyorum da. <gülüyor> ya i̇nanılmaz yani gerçekten yani, inanıyorum i̇şte ben işte de. Evet. Şimdi Daha düşünüyorum. Aa, ofisim Levent'te, Levent'in kıymetli yerlerine bakan bir yer. Orası bir müze, bir kütüphane olacağına oldu oldu cami oldu. Hmm. Kanyonun karşısı. Belki de İstanbul'un en kıymetli arazilerinden hmm. bir tanesi. Bir tanesim, mutlaka. Evet. Yani şimdi burada Cumhuriyet döneminde insanları Almanya'ya gönderiyorlar. Cilt öğrensin, kitap öğrensin, dönüp gelsin memlekete faydası olsun diye. Burada memlekete faydası olması gereken en kıymetli yerde cenaze kaldıracağız şimdi oradan cami oluyor. Çok ihtiyacımız var. Yani. Ben de gidip kılacak yer arıyordum bir türlü bulamadığım Bulamadığın için. Bulamadığın için evet. Neyse gözünü şimdi yani, rahat en, rahat. en büyük eksiği buymuş. Evet. evet aynen. Şimdi tabii geldiğimiz noktayı düşünüyorum da dönüşü olmayan bazı yollar var. Türkiye dış borcunu bir senede öder. Herkesle kavgalıyız. Dört tarafımızdaki herkesle kavgalıyız. İki senede barışırız. Bu eğitim elli senede geri gelmeyecek. Hakikaten hmm. ben bu gençlere hmm, onun için söylüyorum. Sadece okumaklı olmuyor. Her şeyi gözünüzü açın. Sömürülmemek için her şeye gözünüzü açın. Yani bu eğitim nasıl geri gelecek ki bir daha. Hmm. Şimdiki hocaların durumu. Almanya'ya gönderiyorken Tabii nereden ne... ne, ne gelip gelip yani. burada e, öğrenciler eğitsin diye bir aslında nosyon var. Yani bir amaç ki. o. Tabii. Yani tabii. Almanya'da e, latin harflerinin matematiğini öğrensin, algoritmasını öğrensin ve geldiği zaman da işte akademide o zamanki evet. orada bunu anlatsın, anlatsın ve... ve insan yetiştirsin yani. Ve icra etsin bir tabii de ki. yani tabii. baktığımızda. Tabii. E, çünkü gerçekten notları var dedemim bakıyorum mesela eski yazıyla hep ya. eskiden alınmış yani e, küçükken... Ama daha sonra da devam etmiş eskizde not almaya ama kendisi latin harflerinin aslında Türkiye'de kullanımında çok önemli rol oynamış. Bakalım. Mutlaka, mutlaka evet. Yani eğitimin, eğitim verdiği insanlar olsun grafik bölümlerinde olsun e, tabii ki eserleri. Çok insan yetişti grafik bölümünden. Yani, evet kesin, kesin, kesin. o çok önemli bir konuktu. Evet. E, Almanya yılları bayağı ilginç geçiyor ki 4-5 sene kalıyor arada geliyor. Babaanne tanışıyor. Ah çok güzel. Nişanlanıyorlar, güzel. geri dönüyor Almanya'ya. Ee, çok böyle keyifli. Hatta e, oradan hoş, hoş, hoş. Evet. Necla e, Necla ya bir armağan diye bir cilt yapıyor. yapıyor. Orada özel el yapım, kendisinin yaptığı bir cilt ve yazısı var içinde. Vay, çok iyi. E, tabii romantizm o zamanki romantizm kırıklarda. E, onu yap, yapıyor, e, tabii birçok eser yapıyor orada. Tabii. Ciltleri deneme başlıyor bir tane kitabı Hamburg Kitap Fuarı'nda birincilik ödülü alıyor. 1938 yılında. Berlin Olimpiyatları için yapılan bir kitap. 36 Olimpiyatları için. Tüylerim diken diken Aa, çok iyi değil mi? Yani bu çok önemli bir önemli şey... bir ödül. Özellikle o zamanki Almanya'da yani evet. Nazi Almanya'sında birincilik ödülü alması bir Alman olmayan kişinin evet. Aa, çok, çok büyük yani. bir olay bir şey olur, oluyor. E, fotoğraflar var kitapta. Onlar Lenny Riefenstein tarafından çekilmiş. O da Hitler'in ...aslında dökümantasyonunu yapan, yapan az, videolarını çeken, çeken kişi. Evet. O yüzden çok e, ilginç bir e, şey olmuş orada, birincilik evet, alması. Evet, enteresan da bir döneme denk gelmiş deden, evet. Evet, tabii ama 43 yılında da artık savaştan ötürü Türkiye geliyor. Sonra geri geliyor, evet. evet. Peki geldikten sonra? E, mim yani Mimar Sinan dediğimiz akademide, akademide hocalığa başlıyor. başlıyor. E, orada bir sergi açılıyor, orada yaptığı, ürettiği eserler sergileniyor. Kenan Tamizan'la beraber bir sergi ve sonrasında hocalık dönemi başlıyor. Ee, o esnada tabii 49'a geldiğimizde bir atölye ihtiyacı doğuyor. O yüzden Barın Cilt Beyza Atölyesi'ni açıyor. Ee, onu Cağloğlu'nda ilk başta başlatıyor. Narlıbahçe sokakta. Bu barınan değil. Onun değil. öncesi. 49 Çember yılında. Öncesi. Evet. 49 yılında Narlıbahçe'de başlıyorlar. Evet. E, 51 yılında yani 2 sene sonrasında şu an Barınan'ın bulunduğu yere doğru giriyorlar. Ama onun bir kısmı giriş katı aslında. Bina, bir bina tutuluyor ve o binanın giriş katı Atölye üst atölye katta oluyor. kayınpederi, kayınvalidesi, onların annesi, burada evlenmiş emin varın, e, annesi, ananesi onlar oturuyorlar. Alt katta evet, da bayağı, evet, atölye Aile var. apartmanın gibi evet, aşağıda, aile da, bayağı, aşağıda, da, aşağıda da iş yeri. Ee, peki dedenin eserlerinden biraz bahsetmek istersek en önemli eserlerine. İlerden konuşabiliriz. Yani hani yazı şey. kısmında tabii evet. çok büyük e, önemli eserleri evet. var. Şimdi bir Latin harfleriyle mimari objelerle birleştirdiği Anıt Anıtkabir. Anıtkabir değil mi? Rin Duvarı'ndaki evet. yazılar. Yazılar evet. E, onlar çok mesela çok en önemli eserlerinden evet. bir tanesi geçiyor. E, İstanbul'da Galata Kulesi'nin üzerinde, surların üzerindeki kitabelerin evet. yazısını yazıyor. 1953 yılında. Evet. İstanbul Üniversitesi'nin kapısındaki, yukarıdaki İstanbul Üniversitesi yazısını Emin Bar'ın tasarımını yapıyor. Aa, çok güzel. Bak, onu ee, Evet Aa, bu da çok, çok önemli eserlerinden olmuş. bir tanesi. Yani yazının aslında mimari obje ile birleştiği eserleri var. Çok bilinen, önemli olan kısımlar. Bir de tabii has sanatında yenilikler evet. getiriyor. Ee, has sanatında da tabii e, hem eski yazıyı icra ediyor. Kufi dediğimiz biraz da unutulmuş Selçukların Hı. sevdiği bir yazı çeşidi vardır. Ee, onu tekrardan yorumluyor. Grafik tasarım bakışıyla. Böyle kare formatında biraz yazılar var. Biraz daha geometrik böyle. Şey, geometrik, evet, litgördgen, evet. yani köşeli evet. e, eser üretiyor. Evet. Bu aslında en eski yazı çeşitlerinden bir tanesi ama Osmanlı'da unutulmuş. Ve o da divandan ötürü divani yapılsın diye yazılsın diye aslında ön plana çıkmamış hiç. Emin Barın tabi Almanya'da aldığı eğitim, orada Bauhaus hocalarından eğitim alıyor. E, etkili, geometrinin evet. çok büyük bir etkisi etkili, var grafik tasarımında. O yüzden onunla beraber biraz da bu küfiyi ele almayı tercih ediyor, onunla başlıyor. Ardından e, tabii ki eski yazıyı normal divani yazıları da yazıyor. Evet. E, ama tabii en önemli farklardan bir tanesi Latin harflerini kullanması. kullanması. Latin harfleriyle Allah kompozisyonları, Muhammed kompozisyonları, Atatürk kompozisyonları var ki hat dünyasında Latin harflerini kullanan ilk hattattı. Yani işte böyle, yani. Almanya'ya evet. git gel ve herkesin önünü aç. Ondan sonrakiler burada şanslı. Evet. evet. Çünkü herhalde bir de, var. Evet. evet. Emin hocam. Evet. Peki o zaman bir soluk alalım. Bir parçaya gidelim. E, As time goes by diye Gelsin Monty Alexander ve Arturo e, Sandoval'dan.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 on that you can rely no matter what the future brings as time goes by moonlight and love songs never out of date hearts full of passion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 The world will always welcome lovers as time goes by. <laughs> The world will always welcome lovers sevgili Emir Barın misafirimiz ışıklar içinde olsun. Hocamız eee Barın Han'dan biraz bahsedelim o zaman. Barın Han nedir? Etrafında neler dönüyor? Bütün bunlara şey edelim. Deyelim evet. Barın Han çember Çembertaş'ta aslında bir yer. Bir tane han. Emin Barın'ın da uzun yıllar hem cilt hem yaz atölyesi olarak kullandığı yer. Demin biraz bahsetmiştim 1950'lerde taşınıyorlar o bölgeye aslında o binanın olduğu yere. Ama tabii üst katlarda aile oturuyor. 60'lara geldiğimizde yan binayı da aslında alıp bir inşaat başlıyor. Aile taşınıyor artık. E hana dönüştürülüyor. Burası bir iş merkezi olsun deniyor. Ve bir tarafında Barın Han, Emin Barın çalışırken bir tarafında da Bülümel ...diye bir firma yerleşiyor. O da matbaacılığı Türkiye öğreten firma diye geçiyor. Hmm. Ee, Heidelberg makinelerinin distribütörü Vay çok iyi. Ve bütün yedek parça tedarikinden tutun Bak. eğitimlere... ...bütün makine tanıtımları orada yapılıyor. O yüzden Barına'nın aslında Çembertaş, Cahavolu bölgesinde olmasından da mütevellit. Öyle. Bir hem matbaa geçmişi, hem basın sektörü, hem cilt... bunun biraz toparlamış bir yer... Yani o sektörün bilinen yerlerinden bir tanesi oluyor 60'lardan sonra. O makinelerden hiç var mı orada kalan yerinde? Ee, Emin Barı'nın kullandığı cilt aletlerinden var Şimdi. ama matbaa makineleri yok. Yok, yok. Çünkü 2000 yılına geldiğimizde Bülümel e, artık Heidelberg'in kendisinin gelmesiyle Türkiye'ye kapatıyor. E, evet 2002'ye evet. kadar aslında Barı'ndan çok aktif. Çünkü Emin Barı'nın vefatından sonra da babam devam ettiriyor atölyeyi. Cilt atölyesi tabii, devam ediyor tabii. orada. Ee, ama liraya kadar devam edebiliyor. Çünkü 2000'ler artık turistik bir bölge. Bölge haline geliyor. Evet, i̇ş yapmak zor. Evet bütün herkes taşınıyor. Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet'ten yani taşınmış 90'larda. Matbaalar taşınıyor. Kartpostalar taşınıyor. Tabii. Herkes yavaş yavaş aslında endüstriyel bölgelere. Matbaacılar çarşısı falan. Evet. Gibi yerler kuruluyor falan. Oralara kayıyorlar. Şimdi. Evet. Benim babamın da cağolunluğu yayın evi vardı. Çocukken giderdik. Aa, ben yemek resmine bakardım. Konuk yayınları. Konuk yayınları. ...o siyasi olarak kapatıldı. Arkasından pencere yayınları. O da tabii sonra mutlaka kapatıldı. Aynı, mutlaka. <gülüyor> <gülüyor> o bölgenin ama geçmişi o. Yani evet, baktığımız evet. zaman baba ailen gelen bir aslında hep bir matbaa ve basın sektörünün evet. bir arada olma olayı doğru, var. Yan doğru, yana bütün binalar oymuş. E, şimdi tabii buralar enteresan bölgeler. Yani Barınanın da, yani bugünkü Barınanın e, içinde bulunduğu Çemberli Taş bölgesi de ilginç bir bölge. Senin de bir hikayelerin var. Sevdiğim yani bir şey, yer. Benim sevdiğim de. bir bölge. Ee, yani biz de sıklıkla gelip gitmeye çalışıyoruz. Çok keşfedilecek yer var gerçekten. Ama sen şöyle bir kısa bir bizi bir orada bir gezdirsene. Yani Çemberlitaş bence gerçekten İstanbul'da Yani birçok insanın da bence bilmediği. Yani Sultanahmet tabi biliniyor. Evet, Kapalı çarşı evet, biliniyor. Aynen. Arasında kalan aslında bölge. Ama... Aslında Bizans'ın, Çemberlitaş oradaki oradaki Saray gibi bir şey var burada. Onun önündeki en büyük anıt. Tabii. Tam kesişme noktası şey. Sultanahmet'le şeyin denize yol. yolu. Orası şu anda aslında yani Çemberta sütunu ayakta kalan Bizans'ın en eski anıtlanan, anıtlanan bir tanesi. Yani, evet. Çok önemli bir yer. Ee, ve o bölge, şehrin de aslında dediğiniz gibi önemli bir meydanı. Kesişme meydanı. Ee, divan yolu oradan başlıyor. Evet. Yani bütün yüzyıllarca bu yani Bizans'tan itibaren bütün yürüyüşler, geçitler Çember taş'tan başlayıp Sultanahmet'e Ayasofya'ya doğru gitmiş, saray'a doğru, doğru gitmiş. Doğru, doğru. E sizin sokağın sonunda da o sarnıç şerefiye dediğim, şerefiye var, Şerefiye sarnıcı var. Yani o da çok ilginç mesela, Eminönü Belediyesi'nin binası vardı eskiden orada. Evet. Daha da eski Belediye Konservatuvarıymış. tabi ben onu hiç Hı. görmedim. Ee, daha da eskiymiş, 80'lerden önce. Ben Belediye Konservatuvarı tarafını biliyorum, Kerem Belediye Konservatuarı'na oraya gidiyordu. Mükemmel. Ben de altındaki sarnıç olduğunu bilseydim göndermezdim. Ama o da bilinmiyormuş bu arada sarnıç. O bilinmiyordu 2010'da tabii. Tabii, değil mi? 2010'da tekrardan ortaya çıkartılıyor. Koskoca sarnıç kimsenin haberi yani. Çok enteresan oraların coğrafyası. Beni bir gün bir aydınlatma yapmak için bir e, ufak tefek bir otele çağırdılar. Neresi yapılacak dedim aşağıda dediler. İndik böyle bir yer altı geçidi. Evet. ...nereye kadar bu dedim gidiyor peki... ...dediler çok gidiyor ama... ...biz kullanacağımız yerin... ...onun tarafına bir beton attık dediler... ...buraya geçmeyelim diye... Ya Ahmet'te de derici... ...çok yıllar önce bilmiyorum hatırlar mısınız... ...yani en azından 20-25 yıl oluyordur... ...bir Yale Üniversitesi'nden... ...bir koro geldi... ...ya biz dedik ki buna gidelim... ...enteresan bir şey falan filan... ...Sultanahmet'te bir adres... ...adres de derici... ...yani deri ceket satan bir yer... Biz girdik baya böyle. Hani ilk, ilk girdiğimizde bizi müşteri zannettiler falan İngilizce konuşuyor. falan. Ondan sonra onun arkasından depo gibi bir yerden aşağı iniyorsun ve bir sarnıç var. Yani, hmm. yani deri dükkanının altında bağlı sarnıç. Ve konser tabii. orada. E bizim hanın altında da kuyu var. Çok, işte, çok enteresan vardır. bölgeler yani oralar. Aslında oradaki binaları bütün temizleyip Bizans'ı yani geri getireceksin. full bir Bir şehir daha çıkar diyorlar. Kesin evet. çıkar. çıkar evet. evet. Bizans'ı da geri getireceksin bence. <gülüyor> O, o biraz zor olabilir bilmiyorum ama. <gülüyor> evet sen, sen Çembertaş'ı anlatayım. Evet yani tabii edelim. küçüklümle de çok gidip geliyordum Çember Taşı. ama tabii son yılları daha da arttı. Çünkü bir yurt dışı seyahatler işte danışmanlık dünyasındaki gerçek aslında baktığımızda çok seyahat gerektiren bir şeydi. Ama 2015'ten sonra ben daha fazla Çember Taş bölgesine, Han'a gitmeye başladım. Ve atölye aslında bizim orası dediğimiz, evet. bizim için atölye. O civarda e, işte Şerefeye Sarnıcı'nın meydanı, bence Türkiye'de, İstanbul'da olmayan bir meydan. Evet. Muazzam yani yurt dışında bizim hep istediğimiz minik meydan. Aynen, nardan aynen. sokak bir tanesi. aralarında, evet. e, mahalle onlarda. meydanı gibi evet. Evet. ama çok keyifli. Evet. Yani orası mesela beni çok inanılmaz, yani çok sevdiğim bir yer. Bütün arkadaşlarım geldiği zaman bir oradan geçiririm, <gülüyor> oradan bir yürürüz. Onun dışında çok ciddi eski esnaflar var. Yani dedemi tanıyan esnaflar hala e, gittiğimiz zaman restoranlar, esnaf lokantaları, muhallebiciler. Bekliyorum bir şey daha söyleyecek misin diye benim için çok önemli. Çemberli taş. Turşucusu. Turşucu. Turşucu ben yani en sev, en sevilen yermiş ama neyse kapandı. Aa, kapandı mı? Evet kapanmış ama herkesin en sevdiği yer ve oranın müdavimi yani herkesin bildiği. Ben bilmiyordum kapandı. Evet. Turşucu bu arada hana da çok gelirmiş. Turşucunun oğlu da arada uğrarmış bir şey göstermek için. Çünkü perşem toplantıları yapılıyor her perşembe ve oraya herkes gelebiliyor. Mahalleden de gelenler var şimdi perşembe toplantıları deyince ben de yani notlarıma baktım. O, o da çok kıymetli bir iş ve çok uzun 25 soluklu sene boyunca, 25 sene sürmüş. Her perşembe 25 perşembe, sene boyunca buluşmak çok ciddi bir konu yani baktığımızda. Kesin kesin. Yani çok kıymetli bir iş evet. Herdeyse. Bir, yani bir şey soracağım. Bir tane üç tekerlekli araba alsak Gidip orada kapanan dükkanın önünde turşu satsak. Çok çok güzel olur. Nasıl fikir? Herkes hı hı. keşke hatırlasın. Hatırlar herkes onu. Hatırlar, evet. Zaten bilen biliyor. Çok önemli bir yer ya kapatın. Ben şimdi üzüldüm çok inanılmaz. Bilmiyordum kapatın. Köfteciler Demek. duruyor. muhallebiciler duruyor. Hmm. Yani o tarz esnaplar duruyor. Ee, onun dışında... Turşu kültür işi ya. Kesin. Köfte öyle değil ama biliyor musun? <gülüyor> Doğru. Olabilir. Baharatçılar, <gülüyor> Baharatçılar da... duruyor. Baharatçılar <gülüyor> çok çok mesela meşhur. Çember taşın. Hiç Doğru. bilinmiyor mesela. Birçok es... insan hep... Mısır çarşısını aşağıya bilirken aslında Çember e Taş'ın baharatçıları çok bilinen. Çok, çok Ve Mesela. gerçekten iyi kalite baharat aldığımız bir yer. Onlar duruyor mu? Evet, Turşucu genizim. getirmeye çalışırız evet, ama. Evet. Üç tekerlekli arabayla biri gelse orada turşu satsa. Güzel. Vallahi kuyruk olur ya. Bu bir girişim projesi olabilir. <gülüyor> Neden hayır değilim? Gerçekten <gülüyor> turşu sevenleri evet, birleştiren. İyisin bu Evet. E ne yapalım bir parça arası verelim çertur çertur evet güzel oradan da sen Kamboçya'ya kaçarsın Kamboçya oradan da turşu satarsın <gülüyor> <gülüyor> Atilla aklımı aldın <gülüyor> Esbjörn Svensson trio diyoruz yes I mean you, I mean you. gelsin bakalım sevgili aflıcaaz dinleyicilerim. Keyifli sohbetimiz devam ediyor. Ee, Taşa gelince, Çembertaş esnafına gelince daha da e, keyiflendi. E, Ağzınızın tadı da yerine geldi. Ahmet üzüldü gerçi, turşuculuk ama kapandı öğrenince turşucu ama turşucu gider, esnafı gelir falan evet, filan vardır böyle şeyler. Bir de oranın tabii çok kıymetli bir aslıanı vardır. Esnaf lokantası. En sevdiğimiz. Evet, birazcık oradan bahsedelim ama oradan hemen hızlıca Barınan'a ve günümüzdeki Barınan'a geleceğiz. Benim hala yemeklere gittiğim, öğlenleri, bir ziyaretçi geldiği zaman... Işte ...yurt dışından bir kuratör geliyor veya bir ziyaretçi geliyor... ...şu anki günlük hayatımız çok yoğun oluyor Barınan'da. Onları mesela götürdüğüm ilk yer Aslan. Atilla, biz ne zaman gidiyoruz? Vallahi... Hemen, haftaya emir, bekliyoruz. Emir ne zaman bizi davet Aşk, ederse duruyoruz. gidiyoruz. Evet. İstediğiniz zaman diyeyim orada. Çünkü gerçekten Aslan'ın e, hem oradaki duruşu, 40 yıllık bir yer, evet. e, çok küçük bir yerden kapıdan giriyorsunuz, üst kata çıkıyorsunuz bir esmer okantası ama evet, her şey muazzam. Fazla kiloluysan kapıdan giremezsin. 70 santim o kapı. Evet dar bir yerden giriyorsunuz. Dar, evet. Girersin de çıkamazsın büyük ihtimalle. Yedikten sonra zaten camdan atlıyorsun. Güzel evet. <gülüyor> keyifli yerler devam ediyor bölgede. Şimdi biz tabii senden en çok Barınan'ı dinlemek istiyoruz. Barınan bugün neleri misafirlik ediyor? Son 2 senedir çok heyecan verici işler yaptığınızı da biliyorum. Birazcık oralardan girelim. Otelimizi yani. nereye götürecek hikaye? Barınan 2019'da kapılarını tekrar açtı. Bir 17 senelik bir boşluk oldu orada. 2002'de en son barın cilt vezi taşındı diyebiliriz ve ona beraber aslında biraz da bir sessizliğe büründü. Bu perşembe toplantıları 25 yıl süre ne zaman bitti? Ee, onlar Emin Barın'ın zamanında aslında devam etmiş. Ondan 60'da 87 yılında. Kadar. Yani. Ee, sonrasında babam orayı cilt atölyesini devam ettirirken aslında devam ettiriliyor. Hatta İslam abi e, İslam seçen e, Emin Barın'ın önemli öğrencilerin bir tanesidir. ...o ayda bir başlatıyor... Ee, ...babaannem gidiyor hatta... oraları tekrardan... E, bir ...canlanıyor Perşembe toplantıları... ...ama o 25 yıllık olan... ...geleneksel her hafta olan toplantı... ...Emin Barın hayattayken oluyor. Sonra dönem. Evet sonra. ama işte... Ilk, ...o dünlerden sonra... ...bir anda daha bir sessiz bir... E, ...döneme Aynen. giriliyor. Evet. E, sadece bir giriş katında... ...Emin Barın işte demin bahsettiğim öğrencisi... ...İslam Hoca için aç, açılan bir cilt atölyesi 2012 yılında kapılarını açıyor. Orada İslâm Hoca bu cilt sanatına devam etsin öğrencilerle beraber ve onların öğrenciyle öğrencilerle beraber devam etsin diye ailenin aslında bir girişimi oluyor orada. E, tam teşekküllü bir cilt atölyesi orada kuruluyor. Ama onun dışında bütün bina bomboş. Ta ki 2019'da e, Atunay 9 Solo diye bir sergiyle beraber e, barınan tekrar kapılarını açıyor. Evet. Yani kültür ve sanat... ...dünyasına tekrar geri dönüş yapıyor diyebiliriz barınan 2019'da. E, tabii şanssızlık hemen sergiden sonra pandemi oldu evet, evet. E, ve birçok etkinlik iptali oldu. Ama tabii mekanın genişliğinden ötürü ve rahat gezebilmesinden ötürü... ...2019'un, 2020'nin sonundan itibaren yani 2020 Aralık, Ocak aylarından sonra 2021'de tekrar sergiler başladı. Performanslar, etkinlikler, ne sanatçıların... Ne biraz şey dedim bahsedelim de herkesin haberi olsun. Yani şöyle söyleyeyim çok farklı tabii performanslar yapıldı. Herkes performanslardan çok etkileniyor öncelikle. Onu söyleyeyim. Çünkü boş kalmış bir binanın verdiği boşluk hissiyatının getirdiği bir etki de var aynı zamanda performans <gülüyor> eklediği. Orada bomboş odalar eski kalmış bir yerdesiniz. Aradan belki bazen bir camdan Çembertaş tepesi gözüküyor Çembertaş'ın veya dışarıdaki bir kubbe gözüküyor kubbe altının. Ee, öyle bir ortamda kendi bir zaten hani boşken bile bir havası ee, çok farklı Hağı, bir aurası var orada e, mesela bir ses performansı yapıldı bir sanatçı Alman sanatçı gelip e, binanın kendisini çaldı binanın sesini ortaya çıkardı e, tamamen kendisi enstrümanlar falan olmadan tamamen çıplak elle e, farklı katlarda üç gün boyunca beşer saat performans yaptı bu mesela bir performanstı. Bir performans bir sanatçının yazı, havaya yazı yazmak adında bir performansıydı. Biraz tabi Emin Barınağı atıfta bulunarak bir yazı yazı yazma performansı yaptı. Bir performans farklı bir performanstı. Amerika'da mesela bir yürüyüşün bir binanın içinde tekrar edilmesiydi. Gibi çok farklı performansları, yani bunların hepsi ağırlık olarak yurt dışı tabi. Evet. E, meraklı yurt dışından gelen sanatçıların bulduğu bir e, yer oldu barınan birkaç senede. Oradaki koordinasyon nasıl oluyor Emin? Yani böyle sizin bir performans mekanınız olunca bir, hani yurt dışında bir yere mi başvuruluyor? hani bizim biz bizi böyle görüşüyorlar çıkası, aslında. Direkt size geliyorlar. Evet, yani yani, yani, sanatçı mı kendi araştırıp buluyor? Burası mekanı? biraz şu anda ailenin yönettiği bir aslında bir yer. E, Ağırlıklı olarak da bu projeleri ablamla beraber ben takip ediyorum. Ee, bunun raporlamasını biz aile yapıyoruz oraya ama ilk görüşmeyi diyoruz ki e, bize bunu bir yazılı olarak yollayın mail üzerinden. E, neden barınhan diye bir sorumuz var. Tek bir soru soruyoruz ve bu soru üzerinden ilerliyoruz ve bu şekilde etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Bu aralar yani. inanılmaz. Her yerde görüyorum. Mod oldu şimdi Türkiye'de. Jazz festivali. Her yerde bir jazz festival var. Mesela e, burada da bir etkinlik yapılabilir geleneksel birinci çemberli taş jazz <gülüyor> mükemmel olabilir. Mükemmel. Düşüncü Her ilk festivali yapan mı? bile geleneksel diye başlıyor cümle. <gülüyor> birinci bildiğiniz. Since tabii 2022, Since 2021 falan evet. Güzel. Peki Emir biraz da şeyden bahset bize. Yani bienal bugün de ne var Evet, evet. Yani Şimdi, Biennale... tabii ki en önemli günden e, bienal. İlişki nasıl başladı? Eee bienal biz ilk açılırken e, binada barınan kapıları açmadan aslında ben İKSV ile bir görüşme yapmıştım. Oradan bir arkadaşının kolundan tutup bir buraya görmeniz lazım diye aslında onları sürekli Çünkü yurt dışına bizim gittiğimiz sergi mekanlarını andırıyordu ve dedik burada sergiler yapılabilir. E, Eda Soylu siz de tanıyorsunuz. Evet bizim evet. programda konu olmuştu. O Sevgili çok destek ya. verdi. Evet. Hem heyecanlanlarırdı yani cesaretlendirdi bu konuda. Burada sergi yapılabilir, sergiler düzenlenir diye. E, o zamandan beri İKSV ile biner ekibiyle bir iletişimimiz var. Ama e, tabii BNL o zamanlar zaten daha ilk BNL evet. Barınan Kapıları açtıktan sonraki ve geçen sene ertelendi İstanbul BNL'i. E, bu sene bir tasarım BNL çalışma yaptık. Tasarım BNL'nin bir e, konuk tasarımcı programına ev sahipliği yaptık Barınan'da. 45 günlük bir aslında atölye çalışması yapıp akabinde bir sergi, bir sergi, sergi yaptılar. E, ama tabii ondan sonra en büyük hazırlığımız İstanbul BNL'i oldu. Tabii. Ee, onlarla beraber kuratörler üç tane kuratör var bu seneki Bienal'de. Üçü de aynı ayrı gelip barınanı inceledi, katları gördü ve dediler ki bu senin başında biz bütün binada sergi olarak kullanmak istiyoruz. Ee, ve o şekilde biz aslında planlarımızı yaptık. Ee, herkesin aslında karar verdiği bir şeydi. Üç kuratör bir arada, Bienal ekibi e, hepsi dediler ki burada yoğun bir sergi alanı yapalım. Ee, bu sene 3 tane ana mekan var yer var, bir tanesi Beyoğlu'nda Pera Müzesi, Perihan. bir tanesi Kadıköy'de Gazahane e, ve bir tanesi de Fatih'te barınan. barınan ve burayı da Fatih bölgesinde eski yarım, tarihi yarımada da aslında merkez olarak düşünelim dediler ve bugün de 13 tane proje ev sahipliği yapıyoruz çok yoğun evet. geçiyor tahmin edebiliyorum evet hareketli bir gündem kesin, kesin. Oldu. ne zaman bitiyor bir yener 20 Kasım'a kadar devam ediyor 20 Kasım'da. 20 Kasım'da. haftanın 6 günü açık evet pazartesi, pazartesi harik evet. evet. dışında... sevgili dinleyiciler için anons edelim nereden takip edecekler nasıl gelecekler diye İstanbul BNL'nin bir defa 12 mekanını hepsini bence görmelerini tavsiye ederim ben. Tamam çok güzel. Ama e, tabii onun kendi Instagram sayfasından bilgiler alınabiliyor ama Barınan'ın en rahat takip edecekleri yer aslında Barınan diye bir Instagram sayfamız var. Orada hem e, ulaşım bilgilerini paylaşıyoruz hem güncel etkinliklerden veya performanslardan bahsediyoruz bir kapsamında yapılan. Seleografi Atölyesi şu anda hmm. devam ediyor. E, cumartesi günleri cilt yapılıyor. Halk müze devam ediyor değil mi? Orası devam orası ediyor devam ve orası devam. kamuya açık, açık bir alan oldu artık. Yani ziyarete açık. açık. Bütün izleyiciler gelip gezebiliyorlar. Peki Emir CİT yapmayı öğrenmek isteyen biri? Yani bu aslında çok kıymetli bir iş. Hep Kesinlikle usta çırak, çırak ilişkisiyle yürüyecek bir iş. Ne yapması lazım? Ee, gelip kapıyı çalsa, açıp alıyor musunuz? BNL'in sonuna gelmesi gerekiyor. <gülüyor> BNL bitmeli önce. Evet. Çünkü evet. BNL'den sonra e, ilk başlarda başlattığımız bir workshoplar vardı. CİT atölyesi, el yapımı defter atölyesi, onlara tekrar başlıyoruz. Yani yeni yılda gelse Harika. evet artık diyebiliriz, gelebilirsiniz. Tamam. <gülüyor> o zaman şöyle anlıyorum, yani BNL sonrası da barınanın kapıları açık kalmaya devam Tabii. ediyor. Farklı projeler için ve yani bir takım daimi oradaki workshoplar için. Şimdiden planlarımız var. 2023 için farklı Süper. sanatçılarla beraber iş birlikleri yapmaya başladık. Yani, projeler oluşuyor. Sağlık, sağlık. Teşekkür ederiz. Evet, çok güzel işler. Geldi şimdi. ...hanın önüne kapıyı çaldı. Tok, tok, tok. Toxido Junction. Hep birlikte dinliyoruz. Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Yine çok keyifli bir akşamın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu akşamın konuğu Emir Barın'dı. Güzel hikayeler eşliğinde hem Barın Han'ı hem Barın ailesini hem Emir Barın'ı dinledik. Yine Ahmet istersen her zaman yaptığımız gibi son soruda Emir'e gençlere, gençlere em ne mesajı var? Hayır Emine şöyle soralım o soruyu. Sen kendi yaşıtlarına ne mesaj evet, var Evet o da mi? doğru evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Artık bizde bizim de gençler var. Evet. Artık evet, bizim de e, gençlere ne diyelim? <gülüyor> yani bir, <gülüyor> genelde söylediğim şey şu hep programlarda. Okulu bitirip kafası kesik tavuk gibi dolaşmayın. Çok doğru. Kafayı kestirmeden başka şeyler yapın. Neler yapsınlar? Öncelikle bence üniversitedeyken başlıyor bu olay. Yani hatta lisedeyken de başlar ama üniversite bence çok kilit. Birincisi orada bir e, ne istediğini anlama anlamında stajlar çok değerli bir insan neyi ister nereye yönelimi var Yani okul, okul tabi ki çok onu besliyor ama gerçek hayatı da görmesi anlamında bence staj yapmak veya bir yer, şirkette bulunmak bir işe girip çıkmak e, insanı çok geliştiren bir şey bunu çok ben tavsiye ederim üniversite yıllarında e, dil bence çok önemli hele özellikle gitgide daha da önemli olmaya başlıyor Türkiye'de de onu görüyoruz. Yabancı dil öğrenmek. Hatta ee, bir tane bile yetmiyor artık. Artık evet. Yani o fırsat bulunabiliyorsa bir, iki, üç, onlar olsa çok çok daha iyi olur. Ee, bir de bence kesinlikle e, ne meslek yaparsanız yapın. Ben makine mühendisi okuduğum teknoloji şirketinde çalışıyorum. Teknoloji şirketini daha sonra kurdum ama kültür ve sanattan uzak kalmamaya gayret ediyorum. O çok çünkü çok ...yaratıcılığı çok tetiklediğini düşünüyorum. Böyle bir alanda bulunmanın... inanılmaz bir beslenme. ...çok etkisi oluyor. Sanatçılarla iletişim kurduğunuz zaman... ...onların bir şey beklemeden üretme... ...güdüleri bile... ...sırf onu görmek bile yetiyor. Tabii. O üretim serüveninin içinde bile olmak... ...çok enteresan. Çünkü üretim öyle bir şeydir. Bir yerden girersin, nereden çıkacağın belli değil. Dünyanın en keyifliği. Evet. Yani çok etkileyici. O yüzden... E, ...kültür ve sanata yakın olmalarını... Bence hayatlarında böyle bir farklılık katmak isteyen insanlar varsa gençler özellikle tavsiye ederim. Olabildiğince çok fazla etkinliğe katılıp çok yönlü etkinlikler hatta onları incelemek, katılmak bence dünya görüş anlamında çok büyük değer katıyor. Ve her zaman söylüyoruz sevdiğiniz işin peşinden koşan. Ey gençler. Evet vakit harcamayın. Sevdiğiniz işi yapın. Sevdiğiniz işi yapın. E, yaptığınız alın, işlerden eğilir. başka şeylerle evet. de ilgilenin. Hobileriniz olsun diyoruz. Peki harika bir programın sonuna gelmek evet. üzereyken. E, bu dönem hep Türk caz parçalarından birini çalıyoruz. Hmm. Bir yeni bir caz grubu. Matilda bunları keşfeder. Yavulta <gülüyor> bildiklerinden bir tanesi. E, fark etmez mi? Fark eder <gülüyor> Fark eder. <gülüyor> evet. Ama bu sefer fark etmezden gelecek. Jazz in your face diyeceğiz. Evet dediğin gibi fark etmez e, grubundan. Keyifli bir parça. Ama parçaya gitmeden Emir çok çok teşekkürler. Ayağına sağlık ağzına sağlık. Ederim. Çok keyifli bir program oldu. Senin sayende e, Barın ailesini, Barın Han'ı e, yaptığınız işleri... ...yakından dinleme fırsatımız oldu. Evet, Tekrar sevgili, teşekkür ediyorum. Sevgili hocamızı buradan, buradan bir kere da daha... Etmiş ...kulaklarını çınlattık diye. Evet, öyle bir bir Çok bir keyifli şey. bir sohbet evet. oldu gerçekten. Gülen yüzünü eksik olmasın. Çok, Çok teşekkür teşekkürler. Ediyoruz. Barınamda Çalışın. görüşmek üzere. Aynen, Diyelim bekliyorum. Mutlaka. İyi akşamlar, iyi geceler, iyi haftalar. Aslan'da yemek var, kesin. Sev. Ben Atilla Yiğit'in ne yapacağız? Joy Cazla laflayacağız.